GDO'nun ete, süte ve yumurtaya geçtiğini kanıtlayan bir tane bile bilimsel çalışma veri yok diyen Gıda ve Tarım Bakanı Mehdi Eker'in eksik bilgi sahibi olduğu ortaya çıktı. Bizzat GDO izinlerini veren Biyogüvenlik Kurulu'nun Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesi'nin raporunda bu verilerden bahsediliyor. Raporda İtalya'nın Catania Üniversitesi'nde Agodi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmayla başta süt olmak üzere çeşitli hayvansal gıdalarda GDO'lu yem kaynaklı GDO denası parçacıkları bulunduğuna yer veriliyor. Greenpeace Akdeniz Tarım kampanyası sorumlusu Tarık Necat Dinç, bin bir zorlukla mücadele eden hayvancılık sektörünü ve hayvanları korumak ve hayvancılığı geliştirmekle yükümlü bir bakanın GDO zarar verirse hayvana verir demesi ise kabul edilebilir bir şey değildir. Bakanın Türkiye'nin hayvancılık sektörünü yem sanayinin insafına terk etmesinde kınıyoruz dedi. Greenpeace şu ana kadar 130 bin kişinin imza attığı GDO karşıtı kampanyasına tüm sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri ve kamuoyunu davet ediyor. Bunun için www.greenpeace.org.tr adresine gitmeniz yeterli. İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell, zengin ülkelerin yeterli çaba göstermemesi yüzünden dünyanın gelecekte meydana gelebilecek felaketlere hazırlıksız olduğunu söyledi. 2004'te Hint okyanusunda yaşanan Tsunami'den sonra Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Merkezi Acil Müdahale Fonu CERF, bu yıl Japonya'daki tsunami'den Filipinler'deki sellere kadar meydana gelen çok sayıdaki doğal felaketin ardından mali kaynak darlığı ve yetersizliği içinde. İngiltere acil durum müdahale fonuna taahhüt ettiği 40 milyon sterlinin yanı sıra 20 milyon sterlin ek yardım yapacak. Ancak gelecek yıl hala 45 milyon sterlin tutarında bir açık olduğu da belirtiliyor. Birçok ülke bir felaket meydana gelmeden fona yardım vermiyor. 2011 yılında acil durum müdahale fonuna İngiltere 94 İsveç 74, Norveç 67, Hollanda 54, Amerika Birleşik Devletleri sadece 6 milyon, Japonya 3 milyon, Çin ise sadece 500 bin sterlin katkıda bulunmuştu. Japonya'nın Fukushima Nükleer Santrali'nde felaketi araştıran bağımsız komisyonun açıkladığı 500 sayfalık ara raporda TEPCO'nun yani santrali işleten şirketin ihmalleri sıralanıyor. Komisyonun 456 yetkili üzerine yaptığı araştırma sonucunda Japonya hükümetinin başlarda radyoaktif maddelerin yol açtığı zarara yönelik bilgisayar simülasyonu kullanmadığı için, felaket bölgesinde kesin tahliye kararı çıkarmadığı ve radyoaktif maddelerin girmesini önleyecek acil durum filtresi sistemini devreye sokulmasını unuttuğu da yer alıyor. Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Hishashi kata ise, bu ilk analiz raporunun ikinci reaktörde meydana gelen zarar neredeyse konu etmediğini belirterek komisyonun ilk analiz sonuçlarını yeterli bulmadığını belirtti. Raporda yer alan kesinleşmiş ihmaller arasında ise kriz zamanında Fukushima 1 reaktöründe TEPCO'nun yeteri kadar eğitimli personel bulunmaması, 1. ve 3. reaktörlerdeki acil soğutma işleminin yanlış uygulanmasına yol açtığı açıklanıyor. Komisyon santraldeki birinci reaktörün deprem nedeniyle zarar gördüğü yönündeki iddiayı aydınlatacak bir kanıta da henüz ulaşmadı. Soruşturmanın yaz aylarına kadar da sürmesi öngörülüyor. Bakalım daha ne kadar soruşturacaklar? Çünkü gerçek ihmal nükleer santrali zaten baştan kurmak. Bu konuda ise Türkiye hükümeti bırakın Japonya'yı hala ısrar ediyor bu felaketlerden sonra. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akkuyu'da santral yapacağı iddia edilen Rus şirketten halkı ikna etmesini istedi. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı santral yapacak olan Rus Atomstor Export şirketinden santralin tehlikeli radyoaktif atıklarına ne yapacağına ilişkin detaylı bir çalışma yapmasını ve başta Mersin halkı olmak üzere tüm komu oyunu, kirli, tehlikeli ve pahalı nükleer enerji hakkında detaylı olarak bilgilendirmesini istedi. Bakanlık Rus şirketten halk ile etkili iletişim halinde olacak bir birimin kurulmasını isterken bu birim tüm sivil toplum örgütlerine, bölge halkına ve kurumlara Tehlikeli nükleer santrali sevdirmeye çalışacak ve zannediyorum propaganda yapacak çünkü bunun başka bir anlamı yok. Gerze'de termik santral direnişi yapan Yeşil Gerze platformunun sözcüsü Şengül Şahin, mücadelenin öncülerinden Metin Gürbüz ve Greenpeace Akdeniz İklim Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, Gerze mücadelesini ve son durumu televizyonda tartıştılar. Biz de kısaca radyoya aktaralım. 21 Aralık'a kadar süren ve Anadolu grubunun süresi içinde zemin etüdü yapmasını engellemeye yönelik eylemlerin başarılı olduğunu belirten katılımcılar, şirketin bakanlığa ÇED için gerekli belgeleri son gün sunduğunu, sonucun bu hafta belli olacağı bilgisini verdi. Greenpeace'in Anadolu grubuna Gazze'deki termik santralden vazgeçtirmek için başlattıkları imza kampanyasında 67 bin imzanın geldiğini, kampanyanın farklı şehirlere yayılarak sürdüğünü kaydetti. Siz de imzanızı greenpeace.org.tr adresinde atabilirsiniz. Avrupa Komisyonu'na göre 2050 yılına kadar karbon emisyonunun %80 oranında azalması için Avrupa'nın enerji üretiminin karbon nötr olması gerekiyor. Avrupa Birliği Enerji Komiseri Günter Oettinger, enerji sistemini karbonsuzlaştırmanın teknik ve ekonomik açıdan mümkün olduğunu söyledi. Bunun için sınır ötesi bağlantılar akıllı elektrik şebekeleri, Enerji depolaması gibi birçok alanda önemli yatırımlara ihtiyaç var. Evet yeşil enerjinin bize yeşil ve barış getirdiği bir gelecek diliyorum. Esen kalın.